Telefonumuz var yine. Alo. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hocama bir sorum olacak. Teşekkürler. Hoş bulduk. Buyurun. Hocam bir yıldır falan bizim evlilikle yani eşimle gittiği sıkıntılarımız var. Çözebileceğimiz şeyler olmasına rağmen işte ayetten birlikte hani okumamıza rağmen hakem olayına vesaire yanaşmak istemiyor kesinlikle. Bunu aile sırlarını ifşa etmek olarak görüyor. Farklı evlilik danışmanı gibi seçenekleri de kabul etmiyor. Hmm. Yani bu durumda sürekli bir boşanma talebi var. Ee, yani en son noktada artık ben bir bayan olarak hani bunun böyle bitmemesi gerektiğini iğnelememe rağmen da çok ısrarlı gözüken bir, bir tavrı var. Hmm. Bana tavsiyeniz ne olur bu durumda? Evet. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Buyurun canım. Bununla evet ben e, tam şey yapamadım ama ha, beyefendi herhalde. Sürekli boşanmak e, istediğini. Boşanmak söylüyor. istiyor ama ailesinin de haberinde olmasını istemiyor. Hı hı. Anne babanın. E, niçin boşanmak arz ediyor onu bilemiyoruz. Nedir yani kafasının gerisinde ne var ne yok onu bilmiyorum. Yani uzlaşma yoluna gitmek Ona da gitmek istemiyor. E, yani bir yanlış yola girmiş olabilir. Kafasında bir şeyler vardır olabilir. Şimdi olabilir deyip de ortalığı karıştırmamak lazım ama yani niçin bir insan boşanalım derdi de hakeme gitmek istemez, büyüklerle çözüm bulmak istemez? Burada bir yanlışlık var. Evet. bence o beyefendi ailenin haberi olmasını istiyorsa bile bu hanımefendi mutlaka büyüklere bu konuyu intikal ettirmeli. Ya yani onlar mutlaka haberdar olsun. Hmm. Ee, onlar duymasın istemesinin e, geri planında büyüklerden korkma da olabilir. Babası annesi bir şeyler diyecek tabi buna. Evet. Ee, onlara verecek cevabı yok belki de haksız. Onun için de gizliyor olabilir efendim ne yapacak ya yani biz karar verdik müştereken ayrıldık diyecek belki ileride. Bunlar hep varsayımla gidiyorum ama. Fakat bunlar Fazla bilgi bir, çünkü. bir tecrübeden biraz kaynaklanıyor. Yani gelen sorulardan ben e, anladığım kadarıyla böyle ihtimaller var. E, her halükarda hanımefendi mutlaka konuyu e, bu beyefendinin utanacağı ve sözünden çıkamayacağı büyüklerini intikal ettirsin. Hmm. Önemlidir o. Utanabileceği kişiler çünkü duyulmasını istemiyor. Bunu mutlaka duyurmalı. Bunun da usulüne göre yapmalı. Yani e, nedir derdimiz? Bir hakem mutlaka Cenab-ı emri. Anlaşılamıyorsa hakeme götüreceksiniz. Hakem de nedir? E, bu işleri bilen, öncelikle akrabalarınız, anne babalar, çevrenizdeki büyük insanlar, onlarla bu meseleler görüşülecek. Hı. Derdin ne kardeşim? E hocam anlatamam. Niye anlatamıyorsun? Çok gizli bir şey mi? Ee, yani insan bazı şeylerini açıklayabilir. Herkesi açıklamaz da bize geliyor. Her türlü gizli şeyini anlatıyor. Anlatması gerekir. Kadın evet. hiç tahmin etmeyeceğiniz şeyi mecburen söylüyor. O söylenmedikçe çözüm bulunmaz. Problem var gizleniyor. Biz onu çözemeyiz. Tedavi söylenmesi edilmesi Söylenmesi icap eder. Yani Tedavi için gizli olan şeylerin tespit edilmesi lazım. Çok ayıp bir şey de olabiliyor o. O ayıp olan şeyin bizim tarafımızdan bilinmesi lazım. Ha biz bilirsek o oh olsun mu diyoruz haşa. O bizde kalıyor. O sadece bizde kalıyor. O işin çözümü için artık bir yol başlıyor. Dolayısıyla bu hanımefendiye benim tavsiyem, bu beyefendi bir yerlerden çekiniyor büyük ihtimalle. O çekindiği büyüklere mutlaka konu intikal etmeli. E, bu konu onlar tarafından çözüme kavuşturulmalıdır. Evet. E, ve ayrılık için bir gerekçi olmalı. Yani ayrılık için haşa Allah muhafaza. E, kangren olmuş bir hayat olabilir de e, yahut bunlardan bir tanesi yüz kızartıcı bir suç işler öbürü buna tahammül edemez hı hı. E bunları anlarım ama e ayrılalım niçin gerekçeniz yok yahut makul bir gerekçeniz yoksa e bunun çözümü için mutlaka bir yerlere müracaatla bu konuyu çözmeye çalışsınlar inşallah. Evet.